Bilirsiniz ya gök kuşakları boş havada bulunmazlar, yalnız buğu olan yerde çıkarlar ortaya. Benim başımdaki karanlık kuşkuların yoğun sisleri arasında da Tanrı'dan gelen derin sezişler belirir ara sıra. Ve bu sezişler göksel bir ışınla aydınlatır sisleri. Ne mutlu bana. Çünkü herkes kuşkular içindedir. Birçokları da inancını yitirir. Kuşkuya ve yatsımaya karşı çıkan bu sezişler pek az insanda bulunur. Yeryüzüyle ilgili her şeyden kuşkulanan ve gökyüzüyle ilgili kimi şeyleri sezen insanlar ne imanlı ne de imansız olurlar. Kuşkulara da sezişlere de aynı serin kanlı gözlerle bakarlar. Kimi ozanlar Ceylan'ın tatlı gözlerini övmüşler, kimi de yeryüzüne hiçbir zaman konmayan kuşun güzel tüylerini. Bense bayağı bir şeyin, bir kuyruğun şiirini söyleyeceğim. En büyük boy bir ispermeçet balinasının kuyruğu, gövdenin neredeyse bir insan eni kadar inceldiği noktada başlar ve bu kuyruğun sadece üst yüzü bile on beş metrekaredir en azından. Başladığı yerde sıkı ve yuvarlak olan bu kuyruk, iki geniş, sağlam ve yassı kanat halinde uzanır, kalınlığı gittikçe azalarak bir iki parmağa iner. Birleştikleri noktada kuyruğun bu iki bölümü hafifçe üst üste gelir, sonra iki kanat gibi yanlamasına ayrılıp, ortalarda geniş bir boşluk bırakır. Bu iki kanadın hilal biçimli kıyılarında görülen çizgi güzelliği hiçbir canlı varlıkta yoktur. Tam gelişmiş bir balinada iyice açıldığı sırada kuyruğun genişliği 20 ayaktan bir hayli fazladır. Birbiriyle iyice kaynaşmış kirişlerden oluşan kuyruk, yoğun bir dokuya benzer. Ama kesilince üç kat olduğunu görürsünüz. Üst, orta ve alt katlar. Üst ve alt kattaki lifler uzun ve yataydır. Çok kısa olan ortadaki lifler iki dış katı birbirine bağlar. Kuyruğun gücünü arttıran şeylerden biri de üç katlı yapıdır. Eski Roma duvarlarının ortasındaki tuğla ve taş karışımı bu eşsiz yapıları iyice sağlamlaştırır. O eski duvarları inceleyenler bunun balina kuyruğunun orta katına garip bir biçimde benzediğini göreceklerdir. Bu büyük kütlenin gücü yetmiyormuş gibi deniz canavarının tüm gövdesinde kas ve sinir liflerinden oluşmuş sıkı bir doku vardır. Bunlar iki böğründen geçerek kuyruk kanatlarına iner, onlarda kaynaşıp güçlerini büsbütün artırırlar. Böylece balinanın o sonsuz gücünün tümü bir tek yerinde yani kuyruğunda toplanmış gibi olur. Maddeyi ezip yok etmenin yolu olsaydı ancak balina kuyruğuyla yapılabilirdi bu işim. Bu eşsiz güç, kuyruk devinimlerinin kıvrak ve güzel olmalarına hiç de engel değildir. Bir dev gücünü taşıyan o kuyruk, bir çocuk rahatlığıyla oynar. Hatta kuyruğun o korkunç güzelliğini yapan da budur. Zaten gerçek güç, güzelliği ve uyumu hiçbir zaman bozmaz. Tam tersini artırır bile çoğu zaman. Ve her yüce güzellikte büyüleyici bir dev gücü vardır. Herakles heykelinde mermerden fışkıran o boğum boğum kasları kaldırın, Tüm büyüsü gider. Sadık Ekerman, göt'enin çıplak ölüsünün üstünden keten çarşafı kaldırınca, bir Roma zafer takını andıran o iri yapılı göğüs karşısında dona kalmıştı. İtalyan tablolarının saçları kıvır kıvır, yarı kadın yarı erkek o tatlı İsa'ları, ne denli sevgiyle yüklü olursa olsunlar, beden gücünden yoksunluklarından ötürü bir kadın uysallığını ve sabrını düşündürmekle kalırlar ancak. Anlattığım kuyruğun öyle ince bir esnekliği vardır ki, ister sevinç, ister ağırbaşlılık, ister öfke, ister herhangi başka bir duyguyla oynasın, eşsiz bir zarafetle doludur tüm kıpırdayışları. Hiçbir perinin kolu, güzellikte onunla boy ölçüşemez. Bu kuyruğun beş büyük devinimi vardır. Birinci deviniminde, kuyruk yüzerken yüzgeç olarak kullanılır. İkincisinde, savaşırken topuz olarak. Üçüncüsünde çevreyi silip süpürmeye, Dördüncüsünde havaya fırlamaya, Beşincisinde de dalmaya yarar. Birinci devinim. Balinanın kuyruğu yatay durumda olduğu için, Tüm öteki deniz yaratıklarından başka türlü devinir. Hiçbir zaman kıvranmaz. İnsanlarda da balıklarda da kıvranmak bir aşağılık belirtisidir. Balinanın tek itme gücü kuyruğundadır. Bir kağıt tomarı gibi deniz canavarının bedeni altında, Önce öne doğru sarılıp sonra hızla arkaya doğru boşanan bu kuyruk, öfkelenerek yüzdüğü sırada ona garip garip sıçrıyormuş ve fırlıyormuş gibi bir hal verir. Balinanın yüzgeçleri ancak dümen olarak işe yarar. İkinci devinim, güney balinasının başka bir güney balinasıyla savaşırken ancak başını ve çene kemiğini kullandığı halde insanla savaşırken onu küçümsercesine yalnız kuyruğuyla yetinmesi bir hayli anlamlıdır. Sandala vuracağı sırada kuyruğunu bir yay gibi öne toplayıp sonra boşaltır. Bu vuruş kuyruğun bir tepmesidir. Havada devinen kuyruk hedefini bulsa bu vuruşa dayanılmaz. Ne insan kaburgası kalır ne gemi omurgası. Tek kurtuluş çaresi bundan sakınmaktır vuruş yandan olur ve su hızını keserse sandalın hafifliği ve malzemenin esnekliği sayesinde bir iki tahtanın parçalanması bir iki kaburganın çatlaması böğrünüzde hafif bir sancı ile kurtarırsınız paçayı balina avcıları su içinden yanlamasına gelen bu kuyruklara öylesine alışmışlardır ki çocuk oyuncağı gelir onlara böylesi bir gemici gömleğini çıkarıp sandalda açılan deliği tıkayı verir olur biter Üçüncü devinim. Size bunu kanıtlayamam ama bana öyle geliyor ki balinada dokunma duyusu kuyrukta toplanıyor. Bu bakımdan balinanın kuyruğu filin hortumu kadar duyarlıdır. Balina bir genç kız tatlılığıyla koskocaman kuyruğunu ağır ve yumuşak bir devinimle bir yandan bir yana savurarak denizin yüzünü süpürdüğü sırada bu ince duyarlılık kendisini daha iyi gösterir. Bu kuyruk bir denizcinin bıyıklarına bile dokununca bir şeye dokunduğunu duyar ve işte o zaman denizcinin de bıyıklarının da hali yamandır. Okşarmış gibi tatlıdır balinanın bu ilk dokunuşu. Balinanın kuyruğunda bir de tutma gücü olsa Dormenodes'in filine benzetiverirdim onu. Bu fil çiçek pazarına dadanmış. Orada yerlere kadar eğilerek genç kızlara buket buket çiçek verir sonra da ortumuyla bellerine sarılırmış. Balinada tutma gücünün bulunmayışı, başka bakımlardan da pek yazık. Nedeni de şudur, duyduğuma göre bir fil daha varmış savaşta yaralanınca bedenine saplanan okları çekip çıkarırmış ortumuyla. Dördüncü devinim, tenha denizlerin ortasında kendini güvende sanan bir balinaya usulca yaklaştınız mı, heybetini ve yüceliğini bir yana bırakmış, ocak başında oynayan bir kedi yavrusu gibi okyanusta fink attığını görürsünüz onun. Ama deniz ejderhası oyun oynarken bile gücünü belli eder. Havaya kaldırdığı kuyruğunun geniş kanatları suyun yüzünde şaklarken millerce uzaklara yayılan gök gürültüsü sesleri çıkarır. Büyük bir top patladı sanırsınız neredeyse. Başındaki püskürtme deliğinden çıkan hafif buğuda topun ağzından çıkan dumanı andırır. Beşinci devinim. Deniz canavarının normal yüzme halinde kuyruğun kanatları, sırtın yüzeyinden çok aşağıda oldukları için suyun içinde kalır ve hiç görünmezler. Ama derinlere dalmaya hazırlanırken tüm kuyruğun bu bedenin en azından 10 metre kadarı havaya dikilir. Bir an için öyle sarsıla sarsıla durur, sonra batıp yok olur ortadan. Başka bir zaman anlatacağım o yüce fırlayış, yani balinanın suyun dışına fırlaması bir yana, balina kuyruğunun bu dalışı canlı yaratıklar dünyasında görülebilecek en güzel şeydir belki de. Bu dev kuyruk, suların dipsiz derinliklerinden yükselip, ürpertiler içinde bir şeyler arıyor gibidir göklerde. Düşlerimizdeki görkemli şeytanda, cehennemin buzlu alevleri içinden, acı içinde kıvranan o dev pençesini böyle uzatır. Ama bu çeşit sahneleri seyrederken her şey sizin hangi havada olduğunuza bağlı. Eğer bir Dante havasındaysanız şeytanları düşünürsünüz. Eğer İsa peygamberin havasındaysanız büyük melekler gelir aklınıza. Gökyüzünü de, denizi de kızıla boyayan bir şafak vakti geminin direğinde nöbet tutarken doğuda büyük bir balina sürüsü gördüm bir gün. Hepsi güneşe doğru gidiyorlardı ve bir an durup hep beraber kuyruklarını havaya kaldırdılar. Putele Maios Afrika filine varlıkların en dindarı demiştir. Ben de balina için aynı şeyi söyleyebilirim. Kral Yuba'ya göre eski çağların savaşan filleri sabahları derin bir sessizlik içinde hortumlarını havaya kaldırıp güneşi selamlıyorlardı. Bu bölümde fille balina arasında, daha doğrusu birinin hortumuyla ötekinin kuyruğu arasında yaptığımız gelişi güzel benzetmeye bakıp ne bu iki yaratığı ne de hortumla fili eşit görmeye kalkmamalı. Filin en büyük deniz canavarının yanında bir fino köpeği kaldığı gibi, deniz canavarının kuyruğu yanında filin hortumu da bir zambağın sapından farksızdır. Fil hortumunun en yaman vuruşu, güney balinasının ezici kuyruğunun o akılları durduran yüklenmesi yanında bir yelpaze fıskiyesi gibidir. Bu kuyruğun koca sandalları, tüm kürekleri ve gemicisiyle birlikte havalara fırlattığı olmuştur. Çok kez. Hintli bir cambazın topları havaya atıp tutması gibi. Bu güçlü kuyruğu düşündükçe, onu anlatmaya gücümün yetmemesine hayıflanırım. Zaman zaman bu kuyruğun öyle kıvranışları vardır ki, bir insan eline yakışmakla beraber, balinanın bunları niçin yaptığı anlaşılmaz. Büyük bir balina sürüsünde bu gizemli kıvranışlar iyice dikkat çeker. Kim avcılar? Bunları farmasonların işaretlerine ve simgelerine benzetirler. Balinaların bunlar sayesinde konuşup anlaştıklarını söylerler. Balinanın bedeninde böyle birçok acayiplik vardır. En görgülü avcılar bile açıklayamaz bunları. Demek ki balinayı nedenli kesip bitsem derisinden öteye gidemiyorum. Onun aslında ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir zamanda bilemeyeceğim. Şu balina denilen şeyin, daha kuyruğunu bile bilmezken, başını nasıl anlatırım, yüzünü nasıl anlatırım? Üstelik yüzü de yoktur onun. Benim sırtımı, kuyruğumu görebilirsin ama suratımı hiçbir zaman göremezsin der gibidir bize. Ama ben onun sırtını, kuyruğunu bile doğru dürüst anlayamıyorum. Yüzü üstüne ne derse desin, yüzü de yok bana kalırsa. Birmania topraklarının güneydoğusuna doğru uzanan daracık ve uzun Malakka yarımadası tüm Asya'nın güneye en yakın olan ucudur. Bu yarımadanın önünde sıra sıra Sumatra, Java, Bali, Timor ve daha başka uzun adalar vardır. Bunlar Asya ile Avustralya'yı birleştiren uzun Hint okyanusunu doğunun sürü takım adalarından ayıran geniş bir mendirek ya da sur meydana getirir. Bu surda gemilerin ve balinaların geçebilmesi için birçok çıkış kapısı vardır. Batıdan Çin'e gidecek gemiler Sunda Boğazı'ndan geçerek Çin denizlerine çıkabilirler. Bu daracık Sunda Boğazı Sumatra'yı Java'dan ayırır. Denizcilerin Java başı dedikleri, yeşil bir burnun heybetle koruduğu adalardan oluşan bu geniş surun tam ortasında bulunan boğaz, her bir yanı setlerle çevrili büyük bir imparatorluğun kale kapısına benzer bir hali. Doğu denizlerindeki binlerce adanın ne tükenmez baharat, ipek, kıymetli taş ve altın hazineleriyle dolu olduğunu düşünürsek, her şeyi kapmak isteyen açgözlü batılılara karşı doğanın burasını korumak istediğini sanırız. Sunda Boğazı'nın kıyılarında Akdeniz'in, Baltık Denizi'nin, Marmara Denizi'nin girişlerini koruyan o gururlu kaleler yoktur. Nice yüzyıllardan beri gece gündüz doğunun en değerli mallarıyla yüklü gemiler Sumatra ve Java Adaları arasından akın akın geçerler.